Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Macera devam ediyor da divirci hoş geldiniz efendim. Aynı ben. Aynı ben mi? Aynen mi? Pardon. Aynı ben. Aynı ben. Sevgi dinçler günaydın. Ee, bir yandan gündeme bakıyoruz, bir yandan ileniyoruz, bir yandan takdir ediyoruz, bir yandan da karşıya bakıyoruz. Bakıyoruz derken bakıyorum. Best stüdyosundan A stüdyosuna ve şunu anlıyorum. A, A stüdyosundan stüdyosuna bakış stüdyos... programı mı? A stüdyosundan Best stüdyosuna bakış bugün sanki biraz daha net gibi. Yani, Çok teşekkür ederim. Ee, dikkat edin sevgili arkadaşlar. Ben, ben benim ne olarak... şey yapıyorsun şu anda. Nasıl hastalığın? <gülüyor> ne Ben ya? çünkü kendimi astimat hastası olarak tanıtmak istiyorum artık. Öyle mi ya? Göz bozukluğu da rahatsızlık değil mi? Rahatsızlık Hastalık tabi değil mi astimat? Tabii tabii. Yani şey aslimat hastasıyım ben. Benim üstüme gelme. Ben aslimat hastasıyım. Yalnız bu cümle sinir hastalığında kullanılan bir cümle. bugüne kadar aslimat hastalarının e, ellerindeki olan şansı yeterince değerlendirmediğini düşünerek tüm <gülüyor> aslimatlar için bazı yeni kalıplar öğreteceğim. Benim yani. üstüme gelmeyin Ben aslimat hastasıyım. Benim cezaya ehliyetim yok. İşte ama yanlış olur eger. Yani... yani görmüyorum ki abi. abi. Görmüyorum ki. Abi onu yok onu görmezsen şöyle mesela ben biliyorsun çok uzun süredir miyop. Miyopum, miyop hastasıyım. <gülüyor> yani <gülüyor> miyop hastasıyım. O yüzden e, yani miyop olan bir insanım. E, şöyle konuşur. Mesela miyop insan sinirlendiği zaman zaten cık, göremiyorum cık, cık, bir saniye cık, ya bir dakika dur böyle konuşur. Yani ya onun daha ütesinde bir şey yapacaksın. Sinirli, ben astimat hastasıyım arkadaşım. Göz kısarak konuşman lazım. Astimatta çünkü asabiyete de benzeyen bir şey var ya tınlama var ya. Ha sen fonetik olarak diyorsun. <gülüyor> Türkçenin zenginliğini kullanıyorsun anladım kadarıyla sen. <gülüyor> evet. Yani başka bir dilde. Yani vallahi bugüne kadar ben hep diyorum ya bir sinir var üstümde bir şey var. Evet. Bir moral bozukluğu astimatlanmış. Hadi bakalım, hayırlı olsun gözlüklerin. Sağ ol Oktaycığım ne yapacağımı bilmiyorum yani astimat hastası olarak yaşamaya devam ediyorum. Bunu bunu yani kabulleneceksin ve mücadele edeceksin. Yani bütün <gülüyor> aile bana bütün ailem destek oldu bana. Yani ya hiç aramadı, aramayan, sormayan akrabalar arada egeceğim duyduk. Astımata hastası olmuşsun, geçmiş olsun dediler. Güzel olmuş. Bir de ilerliyor olmuş. yani, nüksetmiş. Şimdi senin beni oradan görüşünde bir farklılık var mı Ege? Gözlüğü taktıktan sonra? Yani aynı adam. Hı hı. Ama daha net, televizyon kalitesi gibi. Daha Yüksek çözünürlüklü gibi. bir evet, insan olarak mı görünüyorum daha yani şu anda. Yani ben dün doktorumuza şey dedim. Bu neymiş ya? Bunda bu çok güzel. Böyle camlar deneniyor ya. Evet. Bu çok güzeldi diye. Sanki sine sihirli bir şeyler yapılıyormuş gibi. Zaten çok... sinirlerim bozuk astım hastası Ha oldum. böyle çık çık mı denendin Hı -hı. sen? Çık çık denendim. Ya yani böyle analog muayene oldu. analog. Bir de, de oldum. onların dijitalleri Dijital var. Dijital de oldu. Eve baktım. Bzz bzz diye böyle değiş Evet, şey. eve bakıyorsun değil mi? Eve bakmak ne demek ya? Böyle makineye gözünü koyuyorsun, orada bir şeye odaklanıyorsun. O ya. röntgen bölümünde oluyor. Ne demek ya eve bakmak ne demek? Ya böyle ev... bir makine hem çayını ne koyuyorsun, alnınızda dayanacaksınız. Tamam şey güneşe bakıyorsun ortasında bir şey var. Demek yerisin değişiyor anladım. <gülüyor> <gülüyor> Belki de ev vardı çünkü. Ev mi vardı? Allah Allah nasıl bir şey ya ben ne zamandır mı aynı olmuyorum bana niye ev göstermiyorlar ya? Oktay zaten astimat hastasıyım lütfen. Ya yani ben ama ben nasıl yeneceğim bu astimatı? Böyle yani Abi, herkese söyleyerek yeneceğim. Beslen... Ben kabullendim bunu. Kabullen Ö, birinci şart kabullenmek. Mesela ben, benim çok öyle astimat, atmıyor biber, metro arkadaşım. benim gözüm bozuk değil ki deyip şey yapıyor. Evet. Gözü bozuk. Dışarıdan baktığım zaman ben anlıyorum gözü bozuk olduğunu. Çünkü böyle Neredeyse bir şey yani. yani. Evet, kısarak bakıyor, şey yapıyor falan. Önce sen bu aşamayı geçmişsin. Çok şanslısın o yüzden. Ee, ben kabullendim. Astimat hastaları destek grubu var böyle. Şahane. Oturuyoruz. Ben astimat hastasıyım. Ben de astimat hastasıyım falan filan diyor. Çok güzel. Gelsene bizim miyoplar şeyi de var. Ya ama Topluluğu. bizim böyle... Miyoplarla pek şey değil. Ya şöyle söyleyeyim Ege Bey, miyop miyop olup astimat olan mesela arkadaşlarım da var benim. Onlar da geliyorlar böyle böyle sarılıyor, herkes birbirine sarılıyor falan, gözlükler atılıyor, lensler çıkarılıyor falan. Eski mesela ameliyat olup gelmiş, hala grubumuza devam eden arkadaşlarımız var. Hadi canım. Tabi tabi. Astimatta ameliyat var mı? Astimatta da var galiba ya, yüksek olmayan numaralarda var galiba. Astimat. Ben o zaman yani ameliyat için para biriktireceğim. Ne, ne oldu? Biz de astigmatız o zaman. Bizi şenliklere götürün demiş Büşra Hanım. Geçmiş, Büşra Hanım çok geçmiş, geçmiş olsun, olsun diyoruz. Diyoruz size. Astigmatın ailesinden astigmat Hanım. O da sinirli demek ki. Yani evet o da biraz. Ayşe Hanım da öyleymiş. Aynı şekilde astigmat olan e, dinleyicilerimizden. Bugüne kadar e, değinmediğimiz bir astigmat konu. Astigmatların sesi olduk. Sadece astigmatlar değil. Hatta astigmatlar değil. E, miyoplar. Miyop, hipermetrop. Hepsi. Hepsi. hepsi. E, o yüzden herkese geçmiş Tüm olsun. Tüm göz boz yani tüm gözü bozuk olanlar derneği. Evet. Yani hoş geldiniz diyerek sizi karşılayacağız. Ee, şş, bir tane bir koç üniversitesinde bir hocamız. Hı hı. Sakal bırakmış. <gülüyor> iki senedir. Yaklaşık iki senedir sakal bırakmış. Uzatıyor ve mu? Yani şey, an, aralıksız uzama sakalı mı? Aralıksız uzama e, sakalı ve... E, aldığı tepkileri kitaplaştırmış. Sakalıma gelen laflar. Sakalıma gelen laflar diye. Hakikaten çok... Yani o kadar şey ki, Aa, bana da aynısı oldu, bana da aynısı oldu diye baktım yani. Böyle. Hadi canım. Tabii canım, aynısı ya. Adam çok güzel, yani bunu bir sosyolojik çalışmaya çevirmiş. Ee, tabii genelde o şey demiş yani, böyle sakal, sakalı olunca işte. Mesela bir anlattığı şeyde, neredeydi o? Bir yazdığı şey de şey diyor, işte arabamdan indiğim zaman deneme amaçlı aldığım bir arabadan indiğim zaman işte şey sıfırmış arabası hı hı. artık sakallar bu arabalara binmeye başladı diye bir yorum. Onu da duydum. <gülüyor> Tabii bir de Türkiye'deki değişimle ilgili başka yorumlar da var. Başka yorumlar da var. Hep sakal üzerinden yapılmış bunları yazmış uzun uzun. Şöyle bir bakıyorum da aynı. Aynı mı senin? Valla de? ben de bu kitap yazsam geç kaldım değil mi şimdi biraz? Aynı yani bu adam. Bu Sen adam hem saçı uzatın hem, uzatın hem sakalı uzatın. Onu da öyle canım. Onu da, saçı, onu da böyle. saçı sakalı uzun birbirine karışmış. Demek ki aynı şeyler oluyor ya. Ben de diyordum yani insan ne yani kendi içinde ne varsa benim sakalımda onu görüyor diye bir şeyim vardı. Tabii benim. doğru. Sakal ruhun aynasıdır. Yani, Bakanın bakan Bakan aynası. kişinin ruhunun aynası. Çünkü evet. yani bir diyor birisi soruyor hacca mı gideceksin diyor mesela. Ondan sonra ha diye dönüyoruz. Bir diyor Küba'ya mı gideceksin diyor mesela. Aynı gün aynı sakal aynı ya. Aynı bakış açısı. Senin sakal. içinde ne varsa ben de bulduğun şey o. Yani, yani aynı gün aynı sakal değil de şöyle demen lazım. Aynı gün aynı sakal abi. Demek lazım. Öyle konuşmam lazım. Bu adamın da derdi o ee, anladığım kadarıyla öğrencileri de bununla ilgili bir araştırma yapmışlar. Öğrencilerini de mi katmış araştırma Yok işte en son. Yazık öğrenciler işte da. Da, hocanın sakalını da bir daha araştırıyoruz demişlerdi. Ama şimdi cillop olmuş hocamız. Yani e, saatler olsun demek lazım kendisine. Saatler olsun evet. Saç, sakal hepsi birden gitmiş. Ama Uçlarda eminim yaşıyor. yani eminim hemen özlemiştir. Valla evet ben sırf o yüzden kesmiyorum ya. İşte o Kesemiyorum daha doğrusu. Sakal bırakıp kesmiş olan dinleyicilerimiz biliyorlardı. Kestiğin anda bir ferahlama iki saniye sonra ay ne güzeldi. Ve o... Hemen olmayacağını da biliyorsun bir daha asla. Tam o düşünceden dolayı hep haftaya pazartesi ben kesmeye başlayacağım diye bir şeyim var benim. Yani o sakal, kendime sakallı bir adam olmayı kabullenmekle ilgili bir şey. Evet ve tabii yani şey de var sadece görüntü değil ee, rahatlığı da var. Yani sakal tıraşıyla uğraşmamak, efendim onun şeyini yapmamak. Yani tabii sakalın da kendi içerisinde bir ilgisi ve bir bakımı olması lazım. Ama o bakım o kadar şey yapmıyor. Yani Düzenli sakal tıraşından daha kolay bakımı. Hem de daha da zevkli. <gülüyor> daha da zevkli net bir sonuç verdiğin için güzel de bir aksesuar. Kendisine saatler olsun yani, hmm, kadınlar, diyoruz. yani kadınlar biz anlamıyoruz bu konuyu diyorlarsa bıyıklı kadınlar mesela anlayabilirler az çok. Ne kadar rahat. Onun rahatlığı ayrı. Şimdi diğer kadınlar devamlı ipli ağdayla uğraşırken bıyıklı kadınlar ne kadar rahatlar. Onun gibi bir şey. Şimdi galiba başa döndük. Ee, başa döndük dediğim e... en başa döndük. En başa dönüyorum. Yani olacak o kadar'a bağlamak üzereyiz. Senin eğer baştan bu. başlamak gerek bazen. Yayınımıza sarhoş geldi. <gülüyor> Yayınımızı Facebook'tan katılan Fahir hoş geldiniz efendim. Ay hoş bulduk. Ay. <gülüyor> Sen niye gelmedin 40 dakikadır dışarıda oturuyorsun ya gel dedik gel dedik Ay, muhterem. Hayır çağırma, çağırma, çağırmadınız, çağırmadınız ki. Çağırmadınız ki demiş. <gülüyor> ya çağırmadınız ki. İstemediniz ki demiş. O Alman hikayesinde olduğu gibi. Hoş Aynen. geldiniz Aynen hoş bulduk canım hep buradaydım ki zaten hoş geleceksiniz. Sen de 5 dakika tabii önce görüştüğünüzü. Hoş geldin diyorum. Ha yani. tabii ki teşekkür ederim. Mutfakta yoksa hepimizden bir şey vardı. Hepiniz sahiplenmişsiniz buraları. Hoş geldiniz Fahir. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor işler. Siz ev sahibisiniz biz misafiriz. Sizler kalıcısınız biz gelip geçeceğiz. Sevgili dinleyiciler sarhoş olduğumu az önce söylemiştim. <gülüyor> Yayınımıza sarhoş geldi. Hakikaten bir sabah programında çok az yaşanan bir şey. <gülüyor> Hoş geldiniz. Ay, sinirlerim bozuldu mi? alışmaya çalışıyorum. Sinirlerim şu anda hakikaten laçka oldu. Niye? <gülüyor> Yoksa ben astigmat hastasıyım diye mi beni dışlamaya çalışıyorsun? Egeciğim seni yalnız bırakmıyorum ben de astigmat hastasıyım. Hepimiz astigmat hastasıyım. Biz astigmat hastaları çok ezildik toplumda. <gülüyor> er erken teşhis değil mi Ege? Yok valla geç Geç kalma toparlarız, yaşatırız, yaşatırız seni de. Yapmaktan korkma, geç kalmaktan nanköp bir... diye bir. Ondan da korkuyorum şu anda yani. Bir laf yoktu sinirlerim benim bozuldu, bakamayacağım <gülüyor> ya. <Bundan> Gözlükünden biliyorsun. Bir... <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Niye ben beğeniyorum gözlük değil. Ya Mehmet Ali Erbil'in bir ara böyle gereksiz bir gözlük taktığı zamanlar vardı ya. Mehmet Ali Erbil'in Ankara şubesi vardı. Onu mu diyorsun? Ya valla resmen Mehmet Ali Erbil'in Ankara şubesi. Mehmet Ali Erbil'in Ankara şubesinin ot şubesi bence. Seni e ver bir tane de salam <gülüyor> ver. Al seni Mehmet Ali Erbil'in aynıs. Al bak. Ne yaptı? Mehmet Ali Erbil <gülüyor> değil Ali ama ya Erbil'in peçe de espirsin yapıyor. Ya Mehmet Ali Erbil değil. Mehmet Ali Erbil. Anam, ee, anam katil. Ankara. Şubesi vardı. Hatırlıyor musun? Evet, ben hatırlamıyorum. Ben da öyle bir adam olduğunu sizin. biliyorum. <gülüyor> Sinirler. bozuldu Ben duyamıyorum sen. <gülüyor> ne oldu? Aa, bir dakika bir şeyler. Ay. Yalnız bir elektriklerde sevgilin işler sistemde bir oynama oldu. Sistemde. Sızma var. Sistemde sızma var ki. Şimdi elektrikler gitti çünkü. Ha. İçeride meşaleli bir adam dolaşıyor. Ne yapsak ki? Ben gideyim ilgileniyim. Okta, Siz... istersen kapıya çünkü başka çaremiz yok. Biz o seni duyuyoruz. Okta, Okta. Du e, duyaman Ha, geldi. geldi. Geldi. Biraz, biraz geldi. Geldi biraz geldi. Şimdi size bir şey soracağım. soracağım bakalım. Dediğim gibi olacak ukalara döndük yani ama bunu artık. Sonunda e, şey... ver. Birazcık tam yaşatıyorsak bir şeyi. <Gülüyor> Bir saniye, Hayır. karıştı. Oh. Dur ya daha daha bir şey. Böyle yani. espriden sonra. Bir konuları Hı. şey yapayım ben bir aktarıyım. E, mecliste biliyorsunuz pek çok komisyon kuruluyor, pek çok partiden. E, temsilcilerle komisyonlar kuruluyor. Çok şükür. bugüne kadar bir sonuç aldığını ne yapmadık? Görmedik. Görmedik. Ama <gülüyor> olsun. Yani, biraz yönlendirdim sizi bir söyleyeyim yani, ama her komisyon, komisyon iller sonuç olacak diye, diye bir şey yok. Yani. Her komisyon değil, bir komisyon bile bir sonuç verecek diye bir Yani bir komisyon bir yok. alsa o da bizim için Kar Oktay. Ama Ama e, velaki. Bir komisyon var ki <gülüyor> dün AKP, CHP, MHP ve BDP hep beraber uzlaşmışlar ve bir e, şey imza atarak, bir tasarıya imza atarak meclise götürdüler. Aa, şey, dur. Aa, çok güzel Ege. Başkan vekillerinin imzasıyla dur, sunulan teklifte de milletvekilleriyle ilgili haklar, yeni haklar. Oktay bir Var. şey söyleyebilir miyim? Ben geçen gün biliyorsunuz Rüyam'da milletvekili olduğumu gördüm. Evet, bu evet de, far, ben, o yüzden bu konuda en çok konuşma hakkı sende. Ve bu beni de ilgilendiren bir şey Gecim, lütfen. Herkes kendi de, ben sen bir şey gördüğün zaman bir şey diyor muyum? Geliyorsun anlatıyorsun şunları gördüm. Ben onu seni ekledim görüyorum ve destek garip alıyorum. Garip bir yere gidiyoruz şu anda konuşmak. Evet birbirimize ben bir destek şey demediğimize <gülüyor> dair dayanaklarımız var <gülüyor> ve konuşuyoruz. Rüyalarımızda bak ben de rüyamda milletvekili oldum ve hayırdır inşallah dedim geldim size anlattım. Siz de dediniz ki tam desteğiz Fahir'cim tamam dedim. Yalnız bu konu eğer milletvekilleriyle ilgiliyse... Sonuçta beni de ilgilendirir. Sonuçta rüyasında da olsa milletvekili seçilmiş bir insan. Teşekkür ederim. Evet ya yani meşruiyeti var. Meşru... Doğru. Herkesin meşru... gücünü benim, halktan alıyor. Benim meşrutiyetim var. Ay çok yanlış söyledim. Devam edelim. herkese de ilgilendirir. Seni iki kat ilgilendirir. Çünkü sen rüyanda gördün Fahir. Ya bu arada Ege not alır mısın? Çok güzel bir kitap ismi buldum. Benim küçük meşrutiyetim diye... Onun notu teşekkür ederim. 5 kitabını da sen yazacaksın. Notunu da sen yaz keşke yani. Kalemler çünkü stüdyoda Ege'nin tarafından Ege, Ege, e, Ege tarafından zimmetli vermiyorlar bana. Da... Ne yapıyorsam sanki o evet, kalemleri küçük. sanki kulağımı karıştırıyorum. Bu kadar da basit. Benim basittir. küçük meşrutiyetim. Meşrutiyetim. Bay fi 3 yazacağız mı yoksa ya sadece? Mi Fahir ya bizim sizin kitap projenizle dizisinden çıkacak. Tabii Hayır, bir rüyam dinleyelim. diyorsun, bir kitabım diyorsun, bir şey diyorsun. Şurada bir şey vermeye çalışıyorsun. Tamam işte ben de dinliyorum. Bir olacak o kadar yapmaya Ege bir sus da bir dinleyelim artık ya. Bay... Bit sus artık Ben kitap yazıyorum zaten burada <gülüyor> Bay Fahir Öğüş, Ege Kayacan diye bir şey ekleyebilir misin? Eklesin abi ne olur bir eklesin ya Eklesin Ama şey sana yapsın. ayıp olmasın ofta. Ya olmaz olmaz eklesin <gülüyor> Ege, her şeyin içinde Ege bak eklesin diyor Ege ne Ege Ege almıştı bu kitabı falan yazsın ya Ege Kayacan yayınları olsun o zaman Aa Kayacan yayınları Ege'yi Ege at Kayacan yayınları Aynı zamanda dershanelere tez kitabı posuyoruz <gülüyor> Bence, Kayacan bence o kitabevinin yani. batması imkansız ya da an meselesi. <gülüyor> evet Orkutay seni dinliyoruz. Şey, dinliyoruz. Abi e, şöyle, şöyle, sen söyleyeyim. bu kitap şöyle söyleyeyim. E, bu kitapta anlatacaklarını aslında ilk tohumlara dün atıldı. E, şimdi ben size bir iki şey soracağım. Hangisinin bu milletvekillerini tanınan haklar la ilgili olmadığını bana söyleyin. Tamam. Çoktan. 5000 yıllık Türk demokrasisinde ilk defa bütün meclisteki partiler uzlaştılar mı? Bir, yani birkaç kere daha olmuştu bundan önce. Hı hı. E, ama bu konuda da uzlaşılmamıştı. Bu kadar hızlı uzlaşılmamıştı. Aynen. Aynen, e, dediler aynen dediler abi bütün meclis. Aynen, aynen abi. Aynen abi diyelim. Meclisi de aynen abi noktasına getirdiysek çok güzel Zaten bir gelişme. Zaten yasa teklifinin adı da öyleymiş. Aynen abi. diye bir yasa teklifi. Bu Vekil... oyunda aynen abi yasası olarak bilinen. Vekil ve ailelerine diplomatik pasaport verilecek. A seçeneği. B seçeneği hangisi değildir? Tanınan haklardan değildir. Verilecek evet. haklar. Ee, giderleri meclis bütçesinden karşılanacak. C. Araçların Hangi giderleri? Genel. Bütün giderleri. Hı hı. Nasıl, atıyorum C. ben eve şey aldım. Rulo tuvalet kağıdı aldım. Bakın dikkat et Tuvalet kağıdı lüks tüketime giriyor Türkiye'de. O yüzden o sayılmayabilir. O sayılmayabilir. Tamam. Mesela ceviz cevizli ekmek ve tuvalet kağıdı. Bu ikisi dışında her şey dahil demiş. Araçlarına trafikte ambulans, polis, itfaiye gibi geçiş üstünlüğü tanınacak. Herhangi bir şekilde ceza yazılmayacak. Çok güzel. Silah ruhsatlarında süre ve harç olmayacak. Ondan sonra 9 e, sıra yükseltilerek protokolde generallerin önüne geçirilecek. Ya. Beşinden hangisi? Ben efekti hazırladığım sizin. için hepsi diyeceğim. Sen Fahir. Aynen abi. Bakın bütün Türkiye uzlaşıyor, görüyor musunuz? Bir de uzlaşma kültürümüz yok Yok diyorlar. diyorlar. Vallahi bravo. Aa, iş yani yani iş bu noktaya geldiyse ne güzel uzlaşılabiliyor. İş bu nokta. Bir de tabii şey var, verilen tüm haklar bir kere verildikten sonra ölüneceğiz. Ömür, Ömür boyu. Ömür öl boyu. Ölenceye kadar yararlanıyor. Bence çocukları da geçsin. Yani milletvekili hatta babadan oğla ya da anadan. Aa ne kadar güzel olur ya. Anadan kıza. Vallahi niye o ya? Ama mesela anadan ola çok... geçmesin. Bence de kadın pisliktir. <gülüyor> Bence de. Ya hakikaten bir gün bütün Türkiye milletvekili olacak. <gülüyor> yani sırt, bu proje gerçekleşirse herkesin vekili herkes olduğu bir ortamda. Türkiye olarak kıpkırmızı pasaportlarımız olur. Evet canım. Düşünsene. Yani sadece ailesi değil bir yakın akrabalarının da ekle mesela pasaport şeyine. Hemşerileri diye ekle. Hemşerileri mi zor. yoksa yani onun belirlediği kişiler mi? Çünkü Fahriye hemşerilik diye de bir şey Tabii var Tabii yani. doğru. Nasıl mesela Fahriye yeğenlik ve dayılık diye bir şey var. Doğru aynen hemşerilik katılıyorum. Hemşerilik de var. O yüzden e, yeni haklar konusunda e, meclis e, milletvekilleri hakkı. Ve işte vallahi çok güzel ileri demokrasi bu. Demek ki şu anda ben milletvekili, aa ne kadar güzel ya. O ve gün de çok heyecanlandım. Tam zamanında yani. görmüşüm Oktay. Valla öyle olmuş. Mezara kadar statü dönüyor mesela. Mezara kadar mı? Bu mezar yani bir verilen... Bir de işte hatası bu. Mezara kadar değil... Daha sonra da bu evlada geçecek şekilde yapılırsa, evet. o da düzenlemesini tekrar bir o komisyon bir araya gelirse bence harika olacak. Kırmızı pasaport, haçsız ruhsat hacsız Erken seçim subabı. Subab mı? Ha. Ha. Mesela maaşlarını üç aylık peşin almaya devam ediyor. Milletvekili. Milletvekilinde öyle mi var? Evet tabii. Millet peş... önce çalışıyor Yo, doğru onu... Ama ölüm. Bir... Cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimler halinde önceden verilen üç aylık ödenek ve yolluklar ne yapılmayacak? Geri alınmayacak. Alınmayacak. Subab çünkü bu yani ne bakıyorsun? Kaçlarını kaldırdın? Alınacak mı? Alınmayacak mı? Alınmayacak tabii. Ona tabii. göre ben, göre göre ben planlayacağım. Gördüm. Çünkü yarın öbür gün Cumhurbaşkanı'nı seçirdiğimde çünkü biliyorsunuz benim çıtam biraz biliyorsunuz sadece Cumhurbaşkanlığıyla da kalacağımı herhalde zannetmiyorsunuz. Tabii Cumhurbaşkanlığından ki. sonra ne gelir diye düşünüyorum. Herhalde Aa, onu tatlı bir olur mu canım? First daydi. Galaksimizde herhalde hatırı pek çok şey var yani. Galaksi imparatorluğumuzu kurduğumuzda şey... herhalde o galaksinin başına tahmin edersiniz kimi geçeceğini gözlüklü biri geçmeyecek yani bak işte astimat hastalarının toplumdan dışlanmaları bir dakika bir, bir gol bir. bize astimat hastalarına bağlı muamelesi yapılıyor ah canım kurban olurum ben seni ama yardımcım yapacağım Oktay sen de hiç merak etme. Şeyden mi Galaksinin mi? bütün parası sana emanet. Böyle halkla ilişkiler olsun diye bakın işte öyle yüce gönüllü bir liderimiz var ki bir astigmat hastasını bile yanında çalıştırıyor falan demek için. Ben, şart, ben... ben şey diyeceğim galaksimizde şart her kurum kendi içinde en az bir astigmat hastası çalıştırmak mecburiyetinde. Böyle bir kahverengi takım elbise giyip... <gülüyor> Niye küsürüyorsun? Mesela neden bu kadar... Astimat hastası... hastası... Bir astimat hastası bir anda ruh hastasına döndü ya. Ege bak bakalım oradaki de mi O mu diye bakacak mı diyeceksin mesela. O, o mu de mi falan diye. O astimat hastası diyeceksin. Ya işte çatayı öyle koydum. Neyse Cumhurbaşkanı durumu ona göre ayarlayayım demeye getiriyordum. Da getiremedim bir türlü. Çok özür dilerim. O hayaller beni bir anda resmen içine aldı. O hayaller, o hayaller, ne hayaller, ne hayaller diyorum. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.54 oldu saatimiz çarşamba sabahında. Buyursunlar efendim. Ne oluyor ne bitiyor? İnsan vücudu ile ilgili bazı araştırmalar yapılmış. İnsan vücudu bir enstrümandır. Bay Ege Kayaca. Teşekkür ederim. Yalnız eee... Ya, lafınız yanlış alıntılandı. Siz de <gülüyor> hemen hanem ben bir ol... daha güzel diye bunu mu kabul ettiniz i̇şte... yoksa unuttunuz ettiğiniz bu. Sonunda bay sonda bayıcı olan her şeye imzamı atarım. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye ki? Bunu da bir gün alıntılayabilirsin. Falan. Vallahi bunu, bunu alıntılayacağım ya. Adama ben şaşırtmaçlı şey verdim. Tuzak soru kurdum. Tuzağıma Badyo düştüm. Radyoculuk vardır sevgili dinleyiciler. Tuzak soru vardır <gülüyor> yani. Tuzak soru diye bir şey vardır. <gülüyor> Hangi sektörlerde olduğunu bugün son saatimizde konuşalım mı? Ya konuşalım. Hangi <gülüyor> <konuşalım> sektörlerde <gülüyor> tuzak soru vardır diye konuşalım. Valla insanoğlu kendini tanımıyormuş o ortaya çıkmış. Doğru. Tanıyamıyorum. Bazen bakıyorum hakikaten yaptığım şeylere ben de kendime tanıyamıyorum. Yani mesela ben dün bana astigmat teşhisi koyulduğunda yani kusura bakmayın bir sarsıcı bir dönemden geçiyorum biraz bazı Biz hepiniz sana Ege. Normalde bir dolu şey oluyor mesela karnım ağrıyor falan hiç bunları yayına yansıtmıyorum ama astigmat ciddi bir şey. Aslimat teşhisi bana koyulduğunda ben yıkıldım yani hastanenin bahçesinde çömeştim yere. Sen zaten 3 sene önce konmamış mıydı Aslimat'ı? Yani o zaman yeneceğiz Aslimat'ı falan filan diye bir şey oldu. Bir moral verildi. Seni bir kere daha üzmek Ve nüks etmiş yani Aslimat'ım ilerlemiş. Doğru. Ve ben bir köşeye çöktüm ve ağladım yani. Ne olacak ben Aslimat'ım ben çocuklarımı böyle... Şey olduğunu göremeyecek miyim? Mezun olduğunu göremeyecek Çünkü her yani gözüm Çocuk bir, birisi mezun oluyor. Kim mezun oluyor yani? Bu arada Mehmet mi ve Ahmet mi mezun oluyor? Ekim benim kızım mı mezun oluyor? Bu, bu kelimeler benim boğazımla düzenliyor. Bunları boğazım düşünüp izledim. düşünüp ağladım yani. Ya gideceğim en önden seyredeceğim ya arkalarda bir de arkada. Mesela... Şöyle bir laf var mezuniyet töreninde izlerken ne en önde olacaksın ne, ne en, en arkada olacaksın <gülüyor> diye bir şey ama izlerken. Bütün bunları düşündüm yani şunu göremeyecek miyim? Bunu göremeyecek miyim falan derken bütün hayatın bir film şeridi gibi gözünün önünden geçti Ege. Üstelik de bulanık bir film Sonra gibi. Sonra insan vücuduyla ilgili bir belgesel seyrettim. Astigmat'ın aslında e, diyenilebilen bir hastalık olduğunu öğrenince biraz moralim yerine geldi. En başta ben insan vücudunu bilseydim o kadar belki yıkılmazdım. Bak tanımıyoruz. Oktay ben de tanıyamıyorum bazen vücudumu. Yani. Bazen ben Ege'yi de tanımıyorum. <gülüyor> yani Ege'yi de tanıyamıyorum. Uzun uzun konuştum az önce. Mesela, Bayağı bir 5 dakika falan konuştum. konuştu. Bazen hakikaten insanoğlu kendisi değil başkasını da tanıyamadı. İşte insanoğlu çiğ süt emmiş Oktay. Yani en basit örneğin. Hepimiz, çiğ süt emmiş. Hepimiz yani yaşamışızdır bunu. Bak çiğ çık, süt emdin diyorum hala bak hala konuşuyor ya. Sokağa çık mesela. Ha. Çok basit bir şey. Çık soka. <gülüyor> Tanımadığın dünya kadar adam mı? Ya ben şuradan çıksam ki her gün geldiğimiz yer. Gene de çıksam bir dolu adamı tanımıyorum. Yani işin garibi bunun da farkında değiliz. Her gün sokağa çıkıyoruz. Tanımadığım binlerce ki... adamla karşılaşıyoruz. Yan yana geçiyoruz. Adamı tanıdığını zannediyorsun. Herkes ve bu sanki dünyanın en normal şeyiymiş gibi devam ediyoruz hayatımıza. Kesin. Neden? Mecbur. <gülüyor> mecbur. <gülüyor> mecbur. Mecbur devam edeceksin. Ama kendisiyle ilgili de tanımıyor insan. İyi topladın mı? İyi dedin. Her yani o mecbur şey. biraz uzatsaydın moralin bozulacaktı. E mecbur deseydin şey olacaktım. <gülüyor> Sen yani... dersin diye ben demedim. Aklıma geldi. <gülüyor> Ama senin, o söylemen bile benim kulağımda öyle yankılandı. Ya, yani. Mesela demin rüyalardan konuştuk. Mesela yılda kaç tane rüya görüyor bir erkek insanın? Dört. Kaç? Ben her sezon yani her sezon dediğim... Gırh olacaktım. <gülüyor> Hadi ya o kadar görüyor muyum? Hayır. Bu kadar görüyor muyuz? Yok ya 1460'dan fazla rüya görüyormuş mesela bir erkek. ama bir erkek. Rüyam dahil mi ya. yoksa Dört yani o nitelikte rüya mı yoksa O da dahil. O da dahil mi? Hepsi dahil. Hepsi dahil. 1400. Her şey dahil 400. sisteminde 1440. Rüya görüyoruz beyler. Niye kolay? İnsan insanla ilgili değişik şeyler var burada. insana dair, ee, pek yanlış bilinen, bilinmeyen şeyler. Bana biraz yalan şeyler vardı gibi geldi. E, mesela e, bedenimizdeki en güçlü kas. Dilimiz mi? İki senin uzun uzun anlatmak istediğin bir şey var. Ben, mı? Bu arada dilimi ne kadar güçlü olduğunu göstermek üzere şey yaptım. Vallahi yani. doğru, kolum benim. Kol tamam. kasları. Herkesin güçlü kası kendine sevgililer, <gülüyor> ama genel olarak. Ama genel sen de beni zan altında bıraktın. Değil. Ha genel, genel olarak değil, ama Ege'nin özellikle sağ, sağ kol, sağ triseleri. Mesela benim gözüm, senin Faiz. Bak göz hastalığımdan kasınızdır. şey Opa. yapıyor. Benim de gözüm, benim de gözüm. Bayağı, benim de senin hastalıklı mı gözün? Benim gözüm. Aslacıcıklı. <gülüyor> Aslacıcıklı göz. Rastimat Pardon ya, ege biz şey yani. yapamadık ya. Daha biz de adapte olamadık da o yüzden seni reintegre yani etmek istiyorum ama. Benim yanımda istediğiniz gibi konuşun abi. Ben zaten. Ama senin bir taraf artık yani gözler. Abi bana öyle şey acıyarak benim yanımda. Benim yanımda mesela şey diyeceksiniz şimdi yarın öbür gün otururken. aa şu adama bak falan diyeceksiniz. De çünkü hep böyle şeyler konuşuyorduk abi biz dostlar. Ben diyeceğim ki nerede abi hangi adam falan filan diye. Siz böyle bunları alıştırdın mı kendini yani böyle Oktay'la fısır fısır hani Ege varken uzaktaki şeylerden bahsetmeliyim diye bir şey olmasın bir Birbirimizi duracağız belki bir şey yok. E, edeceğimiz ben en ağır laf ne edeceğim. biliyorsun değil mi Fahir ne abi üçümüz otururken ikimiz böyle karşılıklı şey diye konuşacağız biz D'ye D deriz <gülüyor> ama sen D'yi O olarak görebilin bu, bu, bu, bu laf mesela bir bu laf koyar ama ya basit, bu basit, laf adama, adama koyacak en büyük laf en arlafta durur. Yani ben bazı şeylerde yani bu teşhis koyulduktan sonra hani siz beni niye Gross Market'e götürmüyorsunuz? Orası normal market gibi değil ki. Raflar yüksek şey Ege oradan, oradan pirinç yazıyorum. al diyorsunuz. Ben bulgur alıyorum mesela. Göremiyorum ki çünkü. Bulgur pirinç, alsan yeri. Mercimek aldın abi. Bulgur yuvarlak. Biz baldo diyoruz. Sen gidiyorsun. O basmati. Azından. Basmati alıyorsun. E şimdi basmati nereye baldo nire Ben, e ben, ben sana bunu nasıl yüzünü nasıl niye asılıyor falan? Peki. Bir torba şey koyuyorum orada alışveriş arabasına. Karış turat. Yoksa mesela. öyle bir şey yok ki bak mesela bende de 7.5 yok var. Hiç Hı -hı. yani bugüne kadar failin herhangi bir şekilde bunu... Demedik, hani demedik, şeymiş, demeyim, demeyeyim demeyeyim yani. Abi şöyle oldu, böyle oldu falan filan gibi bir şey yok yani. Hep Aslim sen... Atastal'a ile Aynen öyle. Başka ney Aynen abi. Neyimiz varmış başka ortaya? Mesela ortay... bilgisayar ekranındaki yazıyı, kağıttaki yazıya göre %25 nasıl okuyoruz? Kaliteli. Hızlı. Kaliteli mi? Bilgisayar ekranındaki yazı normal kağıttaki yazıdan daha yavaş okunuyormuş. Allah Allah. A -a. Allah Allah a -a. Ama yalan, onu di yalan galiba, dik değil mi? dik tuttuğun için dinciler, Bilgisayar ekranında de... masada gömülün bilgisayar ekranı olsun İkişer kere şaşırabilirsiniz söylediğimle ilgili olarak yani, Aynen bizim gibi yani Yüzde 25 yavaş okunuyor Biraz saçma geldi bana Yani ne bileyim ben şimdi O şeydir canım e, Curser'ı güzel kullanamıyordur Mouse'u bir şey yapamıyordur Doğru şaşırıyoruz şaşır. Bir de parlıyor ya bilgisayar Bir ekran. de parlar bir de aklında şey olur bilgisayar ekran olunca. La bir şeye mi girsem, falana mı girsem, filana mı girsem? Peki hiç bugüne kadar uyurken Hı -hı. çok acayip bir şey koktu deyip uyandığınız oldu mu? Yani, yani bir kokudan, iki... mesela sesten uyanılır ya. Yani. Kendi kokuma uyandığım birkaç kere oldu. Ben bunu şu anda ilk kez itiraf ediyorum. Ses değil de koku dedin değil mi? Koku dedim evet. Koku... Ben de kokudan uyandım. Ben bir iki kere kendi kokuma uyandım. Kendi yav... kokumdan değil de ben eskiden böyle yatmadan önce sigara içiliyormuş Evde hiç evet. haberim yokmuş. Onun baş, baş ucunda kül tablosu unutunca onun kokusundan uyandığım oldu. Kokudan mı uyandın yoksa uyanırken kokuyu aldın da bir şey mi huysuzlandın mı diye. <gülüyor> Bilmiyorum onu günlüğüme bakmam lazım. <gülüyor> çünkü ayrıntılı yazar. <gülüyor> Uyanma anımdan itibaren. Uyurken koku almıyormuş çünkü insanoğlu. Ee, yani sizin anlattığınız şeyleri göremiyorum yalan yalan, ya. yalan ben nasıl alıyorum bir kere en benim en en keskin şekilde aldım bütün duyularım açıktır ben belki uyur gibi gözükürüm Düşmanlarım o anda ah fahir uyudu ne de olsa en zayıf anında bunu en gibi güzel şekilde ha böyle düşünebilirler ama yanılırlar zira o anda fahir en açık e, algılarıyla kendim şey yapamadım heyecandan. Bak nasıl şey yaptığı, içim titriyor. düşmanlarıma bir kez daha uyarıyorum. Asla böyle bir şey tevessül etmesinler. Asla. Düşman. Düşmanlar. Bak ben böyle. Ben bir de şey... buradan senin düşmanlarınız izleniyorum. Sakin olun. <gülüyor> şey yapmayın çok. Olayı Yok, abartmayın. Şey abartmayın. <gülüyor> ee, ondan sonra bir de ne var? Dur bakayım. Hmm, bilgisayar dur dur dur bebekler. Bunu geç, bunu da geç. Bu kadar ya. <gülüyor> bu kadarmış. Ege bu kadarmış yani. ya. Yine biz fena değiliz. Kaç aldık hocam? Bedenimizi tanımaktan kaç aldık? Geçer aldık mı? İkiniz de ee, çok başarılı oldunuz. Hayırlı başarılar diyorum ikinize de. Ve alnımızdan öperek dipomları elimize tutuşturuyor şu anda Oktay Demirci. Alkışlarla uzunlarını. Beynimiz geceleri mesela daha aktifmiş beyin, insan beyni. Vırıl vırıl çalışıyor hmm, mu? Uyudun mu mesajları mesela? Hep e, o, tabii, o dönem atılır. atılır. E, Neden hep atılır? Geceleri? Uyurken mi aktif? Gece mi aktif? Gece. Geceleri aktif. Hava karardı mıdır? İşte o zaman e, zihinle bir yani. herhalde ondan mı acaba ya? Tabii kafa daha rahat çalışıyor. Kafa onu... Yani, rahatsız eden yok. O sesi duyma diyen yok en azından mesela dışarıdan tabii, gelen amigdala sesi Amigdala rahat. Amigdala çalışmadığı için Sizin bütün... Sizin o amigdala diyen ağzınızı severler çocuklar. Çok teşekkür ederim. Biz madalya aldık mı şimdi? Çünkü günlüğüme... Aslimat hastası olmama rağmen yani, yani gözleri şahan gibi görenlerle yarıştım ve aynı madalyeyi aldım. Neredeyse aynı madalyeyi. Fahir'in hemen arkasından ikinci oldum. Onu da yazarmışsın günlüğüne. Fahir'in hemen arkasından ikinci olmuştum diye de hatta yaz. Ben mi yazayım? Yok ben çocuğa söylüyorum. Yani Ege'nin günlüğünü de Ege'nin günlüğü. Onu da yazdırabilirdim Fahir. Çünkü demin kendi kitabının başlığını yazdırdın onu. O zaman çok teşekkür ediyorum ikinize de. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar müzik Radyo Osman'da sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Çok tatlı delikodu vardı mutfakta. Koku gelemedi o yüzden. Vallahi e, çok özür dileriz. Güzel sohbetler ettiğinizi düşünüyoruz bu sırada. Buyursunlar efendim. Hmm. Zaten azarıyoruz ya yani dinleyicilerimizden. Hep Va mutfakta konuşuyorsunuz diye. Yemin ediyorum son bir hafta da yediğim azar en az 5. 5 ayrı bir de artık böyle tatlı fırçalar Biraz daha sertleşti Valla yeter, yeterli tweetleri akmış yani Yeterli Yeterli yeterli <gülüyor> mı? Zeynep Hanım mesela yeterli <gülüyor> Tabi 27 saniye önce gönderdiğine göre <gülüyor> Yani bu arada tabi e, Karşınızda hasta bir adam var yani tabii ki Yeterli demişti değil mi Programımızı eleştirecekler. Daha güzel onların eleştirileri sayesinde ulaşacağız ama eleştirilerinde lütfen biraz daha yapıcı olmaya gayret etsinler. Çünkü ben de sonuçta astım hastası bir adamım. Yani benim de Astimat tersi çok pistir yani. Yani evet ki senin ben en çok... Ben de başıma o zaman başkası yapsın bu programı diye ben buradan ağlayarak çıkarım. Ya lütfen Ege... Hastayım bu... diye mi beni istemiyorlar programda? Biz karşımızda şahan gözlü adam görmek istiyoruz Hayır yani dinleyeceğimiz bilmiyor. Biz hani bunu sempatik olarak işte dedikodu diye anlatıyoruz da... Ege'nin pek çok atağı vardı. Astimat atakları oldu. Ve o ataklar bizim hep bayağı bir geç kaldı. Kaç kere biz sabahleyin apar topar Ege'yi hastaneye kaldırdığımız var. Şimdi bunları konuşmuyoruz. Çünkü yani... Onlar da üzülsün istemedik. Ben kaç defa Oktay'ı Oktay, Oktay o, Emirci diye çağırdım. Değil, ile O'yu karıştırıyorum. Ben Karıştırı, Aslimat hastası adamım. Ya. En ona. yakınımdaki adama şey yapıyorum yani. Beni de kaç kere şey diye okuduğunu hatırlamıyor musun? Fahir Güngüç diye. Evet, Güngüç diye. Normalde sonra... ben mesela çok sinirlenirim yani. Mesela bana bir kere ba Davetiye geldi. Özbay Demirci diye geldi. Ortalığı ayağa kaldırdım. Tabi o yani nasıl yazarsınız böyle benim diye ama yani Ege öyle söyleyince ses çıkarmıyorum. Neden? Çünkü hasta. Hasta. Hastaayım ha. şey mi? hatırlamıyor musunuz ya daha yeni bir zamanda işte filme gittim. Hangi filme gittiğine Ege filmi O Django diye bir filme gittim diye. <gülüyor> evet hatırlıyorum o abi. O Jango ne Ege diyorum. Gidiyorum giriyorum. de B'ye girdim. En o güzel Django film Fahir, sen de muhakkak gizde falan. Yok öyle film diyor Yok bana. Ciddi. Meğersem adamın dediği Django'ymuş. Evet abi. The Django Ama adam nasıl diyor? D ile O'yu karıştırdığı için Ojango diyor. Diyorum ben yan diyor. tarafta oturuyordum ben bu sırada. <gülüyor> Yani şimdi biliyoruz <gülüyor> ama bu... ben zaten astimatı gülerek yenileceğim <gülüyor> abi. <gülüyor> Aynen. Moral en önemli. Ege, Asimatta moral en, en en üst seviyede olacak. Moralleri çok yüksek tutacağız. Doktorun da öyle dedi bana. Yani sen hiç yıkılmadın. Yeterli dedi. Yeterli, de dedi, mi? yeterli de dedi. Yeterli dedi mi, de dedi mi? Yeterli de dedi mi? doktorun? Dedi <gülüyor> Yani bir sonraki randevum var. Gidebilir misiniz? Allah mi? şimdi söyleyeceğim yeterli dedi ama ben onu da yeterli okudum. ile <gülüyor> de karıştırdım. Yani. Onu sizden sakladım ama onları da karıştırdım ben. Ay, dünyaca ünlü isimler nerelerde neler istiyorlar. Tabii dünyaca ünlü isimler deyince kulisler yani. Ama kulis. kulislerde bir kere orada Rihanna varsa. Var. Olma mı? Ama Rihanna'yı Rihanna gördük Türkiye'de ne istediğini. Bir sepet meyve istedi. Yok öyle Su değilmiş. Su istedi. Kutu kola istedi. Yok vallahi çok ben sana söyleyeyim. Merlin Manson ne istiyor kuliste? Canlı tavşan mı? Hayır canım. Cimcim. Canlı tavşan değil. Aslında bir çeşit hayvancık da diyebiliriz. Tamam işte. Cimcim. Ama canlı Cimcim. değil canım. Jelibonlar var ya, ondan itiyorum deme çok güzel oluyor. Portakallı için bir de kolalı verin. Bunlar da diye menemen suda bir de piski bebek veriyorlarmış. Valla menemen adam... bir de deve kadar adam ya boyu hepimizden uzun. Öyle deme, ben de bunu çok severim. Ve ayda benim bir gün öyle bir lüks tüketim şeyim var kendime ayırdım. İki paket alırım. Afiyetler. Marka vermek istemiyorum ama kalitelisinden. bir kalitesi var bir de ucuzu var. <gülüyor> yani ne kalitelisinden var? alırım. Meyve özü olan güzel. Ya çok güzel oktan. O meyve özü var. Ve de şey diye de bitirmiyorum yani. Bir oturuşta hepsini şey yapmıyorum. Şimdi bunları yiyeyim. Akşama birazcık daha yedim diye. Onu bırakıp hakikaten özel bir şey varsa seyredeceğim. Onunla beraber ayrı bir neşbe oluyor. Rihanna. Rihanna ne istiyor? Bugüne kadar meyve diyor bilmem ne diyor. Yalan! Yalan, külliyan yalan. Sotik istiyorum. Koktey tosik böyle. Hmm. Bunlar da bebeleler. Bay Fahri Öğünç Çok özür dilerim. Biz de sizin gibi izliyoruz. <gülüyor> Lady Gaga ne istiyorum ne istiyorum demişler. Lady Gaga'ya sormuşlar. Lady Gaga nere demişler. E, aslanım demiş. Hemen dur. Peki. <gülüyor> ya ben abi. de televizyonda ben konuşarak izliyorum abi. Fahri <gülüyor> Öğünç... Önce... WiFi oyuncu da böyle kendimce Al, yorum yapar. Televizyonu yapayım. izliyorsun da bu canlı izlediğimiz <gülüyor> için. Canlı izlediğimiz için lütfen dahil olmayın. Git o zaman evinde dinle. <gülüyor> Lady Gaga <gülüyor> de demiş ki. Başlayınca eve mi gitsek biz ya? <gülüyor> Arabada... Benim işte banka işlerim falan var mesela. Ara Arabada dinleriz. Sabahtan hallederim onu. Valla Lady Gaga'nın isteği de <gülüyor> peynir istiyorum demiş. Çok güzel o. Nasıl peynir diye sormuşlar. Böyle demiş kökelek. <gülüyor> <gülüyor> lor koyun üstüne lezzetli. Yağla pul biberle karıştırıp bir bardakla, bir demlik çayla beraber hapır hupur bir ekmeğe gömülüyormuş Lady Gaga. Ee, ondan sonra buzun üzerinde kokmayan. Bak buzun üzerinde kokmayan. Kokmayan peynir, peynir ne var? Sudan lor. Muzarella. Lor be lor. Lor eşki eşki kokar. Eşki eşki kokar. Sen eşki eşki kokar dediyse o senin ayakların. Evet doğru ben çünkü loru ayağımla yiyorum ya. Belki <gülüyor> <Diğer peynirlere gülüyor> sormuşlar loru lor niren yersin demiş ayağımla. Keşke Değil neremle iyiyim ki deseymiş <gülüyor> Bence daha komik neremle Ya neremle yiyeceğim neremle, neremle, nerem? neremle yiyeyim Neyse insan lor falan deyince direkt yöresele kayıyor ya Ya da ben direkt yöresele kaymaya şeyim yani Dur devam ediyoruz Yöresele kayanlar diye bir belgesel hmm. Hmm. Bir Fire <gülüyor> Oyuncu'nun köşesidir Neyse, <Vallahi. gülüyor> Bunlar kayanlar. böyle istekler bu istekler de bitmeyeceği benzer <gülüyor> Bitti <kan>. galiba <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Program bitti anladım kadarıyla. <gülüyor> evet, bak bitişsin yarın da <gülüyor> Teşekkürler. Ya önceki gün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Abdullah Gülle Hayri Gül, Gül Portekiz'e gitti. Evet biliyoruz. biliyorsunuz. Maçtan sonra gitti, özellikle şey olmuş. Portekiz diye. Cumhurbaşkanıyla eşi onları karşıladı, böyle bir şey verildi, bir davet verildi. Hmm. Ondan sonra orada bir şey olmuş, bu Portekiz Cumhurbaşkanı Silva'nın Eşinin yani first lady'nin bilekliği yere düşmüş. Nasıl şey? Tam böyle hani böyle dört kişi iki çift böyle karşılama sırasında böyle şey Protokol oluyor. Protokol karşılama. Tek tek geliyorlar böyle tokalaşıyorlar, hoş geldiniz diyorlar bir şeyler yapıyorlar. Tam o sırada bileklik yere düşmüş. Böyle bileklik bir bakmışlar. Basın mensupları falan da var. O da böyle kendini bırakmış. Yerde bir şey parlıyor. Kimse de... Aa demiş. Bula spor diye atlamış adam. Birisi üstüne basıp şey yapmış mı hiçbir şey yokmuş gibi. Herkes gittikten sonra alayım diye. Yok öyle basmamış çünkü herkes görüyor ama kimse almıyor. Çünkü tam da hanımefendinin yanında. Hanımefendi, tabii, de, hanımefendi de görmüş. Hanımefendinin tabii etek falan da giydiyse sanki bacaklarına bakıyor gibi olur. Bakıyor musum gibi oldu. o düşünüldü büyük ihtimalle. <gülüyor> herkes onu düşünüyordu. First dedim yanlış anlamayın çok özür dilerim bacaklarınıza falan bakma kafayı kafayı öbür tarafa çevirerek o şekil alabilirse eyvallah. Valla öyle demişler kimse kimse eğilip almamış ya yani Aa, böyle bir tabi herkes bakmış fotoğrafını çekmişler bütün basın mensubu kameralar onu dördüncü herkes de mi fark etmiş bu herkes fark etmiş first lady yani hariç mi first lady de fark etmiş kocası. Kocası dediğin cumhurbaşkanı mı? Yani... Portekiz cumhurbaşkanı da önce, önce First Lady'nin kocasıyım sonra Portekiz'in cumhurbaşkanıyım. Ne? Ama şimdi Değil öyle protokolde var de, var. de çok zor olur. Şimdi First Lady eğilse ayrı. Ondan sonra eşe Portekiz cumhurbaşkanı ayrı. Arkadan bir bakanlardan biri Karşıda koşturup gelse. misafirin var sen yere eğiliyorsun falan. Bir defa yani... hayır yani protokolde öyle bir şey yok. Kendi kendine inisiyatif kullanıp alamam. Milletvekili olsam ben o inisiyatifi kullanırım. Sonuçta ben milletvekili seçilsem 13. sıraya yükselmedim mi? Oktay? Doğru, yükseldin. Önce sadece 12 kişi var. Zaten onlar bütün gözler oraya çevrilmişken bir atak. Ben protokolde 13. sıradan en az 5 basamak daha yükselir. Yemin ediyorum o hareketimle. Tek bir harekete bakar. Bir harekete bakarım, hareket mi diye. Bir adama bakarım, adam mı diye. Çok özür dilerim. Biraz ara vermiştim Bay fiye önce. <gülüyor> <gülüyor> Yeniden başlıtsa sevgilim. <gülüyor> kadet izins program bayağı şey gidiyor sağlıklı gidiyor yani köşeleri falan belli. İşte bol bol renkli bir köşe. Bol bol. Ee, sonra gibi. sonra göz yapmış kime? Şeyin eşi, Cumhurbaşkanının eşi, <gülüyor> yanındaki şey korumalarından bir tanesine. Böyle gözüyle işaret etmiş. O da belli ama. Ayayla dürseymiş. Al bu tane. buradan, bu buradan yürür demiş. Bu burada ondan sonra o bir A tane korumayla Ayayla da bir mi korumaya şöyle. <gülüyor> ne yapıyorsunuz herhalde? <gülüyor> Gözünü belerte belerte döndere döndere baktırmış yeri. Be, beyefendi de e, korumada böyle eğilmiş, almış tam. Şey. Ve hemen oracıkta almış. First Lady'nin bacağının dibinden, ayağının dibinden almış. Hop, in, sonra böyle abiş yapıyor. Eyvallah almış. demiş. Herkes bir rahatlamış. Oh kısa günün yarı ya. altın. Ben uzersiydi olsam iyiler alırdım ve şeyden. Çok da kıymetli bir şey değil ama hatırası var bakın falan. Diye. Manevi değeri. Bu daha Cumhurbaşkanı seçimi bu daha bu daha açtı bu daha gençici körpecik bir öğrenciyken bana hediye almıştı değil mi Ya da eski sevgilisinden de gelmiş evet, olabilir. Öyle evet. şeyler de var. Bilemezsin kimin Zor, aldığını. Diye eski sevgilim. Yani mi? kadın şey diyor olabilir bu bana işte ailemden büyük teyzemin hediyesi falan filan diyebilir. Halbuki e, atıyorum. Alper Alper diye bir adam almıştır, hediye almıştı. Nereden bileceğim? <gülüyor> Türk Nereden e, bileceğim? E Geçecek Türkiye'ye mesela. Alper diye bir adam. Tur, tur rehberi, tur Alper. rehberi aitar almıştır <gülüyor> Sen belki. Senin ne oluyor? Alper diye birini aldın lan. Çok mantıklı oldu. Bana ya. da mantıklı geldi Oktay'a. zaten mantıklı oktay gelirdi. Ben tur rehberi deyince bana mantıklı geldi. Dur, rehberi bir Portekiz. Yani. Ben astım yani. hastasıyım kardeşim. Benim cezai ehliyetim yok. Ne güzel ya. Herkesin özelliği var programda, <gülüyor> benim yok. <gülüyor> Niye lan benim özelliğin var bak lanlı konuşurdum <gülüyor> Lanlı lan olunlu konuşup kendi programını yapıyorsun Fahir program içinde program içinde Program içinde program yapıyorsun Ben Bay Fahir Öncü, İlse... lan Fahir diye değiştirmek istiyorum <gülüyor> Lan Fahir Önç. Çünkü mesela dinleyenler öyle diyecekler Sloganı olsun ha. Bay Fahir Önç lan Fahir Önç Sloganı olsun ha. ama lan Fahir Önç. Fahir Önç. Bay Dinlerken ama şey demiş ya lan Fahir. lan Fahir Hatta bazı kibarlarda Ulen Fahir Ulen Fahir ...programın köşeleri bayağı durdu bence. Aslında bir sponsor olsan daha net olur ya. Evet, mesela bilmem nenin... Çünkü nerede başlıyor... ...nerede bitiyor bazen kafa karışıyor ya. <gülüyor> mesela Bay Fahir Öngüç başladı diye... <gülüyor> ...yazmış Kerem Bey. O da güzel olabilir. Yani iki program olur. Ben dinleyicilerimizin he heyecanını ...böyle bir yaşamak istiyorum bir gün. Dinliyorlar programı lazım Zaten şey sıkıntısı var. Habire şarkı... ...şarkı şarkı. Sonra sohbet başlıyor. Sohbet sırasında böyle kedi gibi... ...ay ay ay, ay Bay Fahir Öngüç başladı. Çünkü adam... Ee, bazen Bay Fahir 3 dışında da bizim programda konuşuyor ya Fahir hmm, evet. kedi gibi mi dedi bir ara böyle heyecanla bekliyorlar işte. köstebek gibi demek istedi her an her yerden çıkabilir manasında. <gülüyor> aslında Sıracını... nereye <gideyim. gülüyor> mesela şimdi bu son örneği duyan şeyi düşünüyordum acaba bu köstebek <gülüyor> başlısı Bay Fahir Üç içinde mi yoksa... yoksa modern sabahlarda konuk olarak mı ya yani şu anda mesela ben tamamen tarafsız bir gözden yani göz dedim. Ege kusura bakma sanki yeni insanın yarana parmak... Yani ben taraf, de, orası. Orası. No offense. No offense please. No offense. Thank you. <gülüyor> Eçirikler dinleyicilerimiz için ufak bir hatırlatma yapmış olduk. Yani şimdi onlar... Yani Fahri konusu... pek çok şapkan var. Çok. Bugüne kadar dünyanın bütün adamları var? özelliğin vardı. Bugün başka bir aşamaya geçti. Hangi aşamaya geçti? Ben onu kaçırdım. Vallahi onu işte henüz tanımlanan <gülüyor> bir Anladım. aşama değil. Tanımlanamayan... <gülüyor> undefined... <gülüyor> Bak bak hemen başlıyorum. <gülüyor> Yemin ediyorum içimde bir şey birikmiş. Pıhtı atıyorum resmen pıhtı atıyorum ya. Çok özür diliyorum. Pıhtı burada kelime anlamında bir pıhtı. Kelime pıhtıları adeta ağzımdan dökülüyor. Yanlış anlaşması için herkes şoka göre Fahir pıhtı attı diye. Olmaz öyle şey. Ne usundu? By Fahir Önç devam edecek. benzer. sonra devam edeceğe benzer. Aa onda anonsunu niye ben yapıyorum ki işte Doğru peki abi. de işgüzarlık Fahir çok özür dilerim. Olsun olsun hepinize yetecek kadar Aslında programda yer var. sponsor sen ol ya. Bay Fahir Öncü'ye yakışan o değil midir? Bence de. Fahir Öncü'nün sunduğu Bay Fahir Öncü. <gülüyor> mantıklı da oluyor ilk defa mantıklı bir sponsorluk ifade olarak. İlk kez param boşa gitmedi be Oktay. <gülüyor> Valla işlem acımı. Bugüne kadar hep kendi kaldı. paramla rezil oluyordum. Şimdi kendi paramla kral oldum be sayende. Maliyetini bir de yani bu programın. Yani nedir ki? Hiç 3 kuruş 5 kuruş bir Hiç. şey ya. Buyurun efendim. Buyurun bakalım neler var neler oluyor. Başbakan'a neler... e, biliyorsunuz dün bir ziyaret yapıldı. E, FIFA e, başkanı Seppilater geldi. FIFA 2013'ü getirmiş. Karşılıkla hedi hediyeler verildi. FIFA Keşke 2013 FIFA... diye bir şey çıktı mı? FIFA Çıkmaz biz, mı çıktı biz, tabii. Biz gerçi oktayla FIFA 1999'da kaldık 1900 ama. 1900 gerek yok FIFA 99 <gülüyor> işte. Doğru ya mi? düşün 999 falan demediğime dua et Oktay. Yılın... Pesçi misin FIFA'cı mısın? Biz hep pesçiyiz. Sonra ama fifacı başladık. Sektöre fifacı girdik. Ben fifacıyım ya. FIFA 99'cıyım ben hatta <gülüyor> <özellikçiydim. gülüyor> Tek bu adamın zaten tek tecrübesi var. FIFA 99. Saç ne dedi FIFA ki yani? Şeyin geleceği en üst seviye budur. Burada bırakıyorum dedi. Doğru. Vallahi yani. öyle. Dance de öyle. Bir Bak, gün bir insanın oynayabileceği en güzel oyunu oynadım. Ondan beridir oyun oynamıyorum. Diyor ki haklı. Haklı. Eter mesela e, ne getirmiş Başbakan Erdoğan'a? E, böyle bir tane şey getirmiş. Böyle arma tipi bir şey getirmiş hı hı. ve Ondan kavurga sonra... mı getirmiş? Bu bir da de... bizim yöresel Çok güzel olur. O Sabahları ben... ekmeğe sürüp sürüp yiyeyim. Bir de böyle flamel gibi bir şey getirmiş. Halbuki başbakan ne vermiş? Başbakan Erdoğan? Şekerlik mi? Önce bir top vermiş bütün milli takım futbolcuları tarafından imzalanan ve kravat. Ama kravat da imzalı. Ya o imzalı mı? Kim imzalamış olabilir kravatı? Hmm. Fatih Çerim mi? Yok canım. Sence? Ki birilerinin imzalaması. Bir tek imza var. Tek imza var. Hı hı. Kravat. Yani ben, bir top veriyor. Topun üzerinde bütün, bütün milli takım imzası var. Seppilater'e veriyor. FIFA başkanı. Bir de bir kravat veriyor. Kendi imzası. <gülüyor> Tebrik ederim. Başbakan gibi düşünmeyi öğrendiniz. <gülüyor> Vallahi çok güzel fikir. Ben başladım oğlum. Milletvekili çalışmaları şu an itibariyle başladı. Seçim dönemi yakın arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ekibimde yer almak ister misiniz? Presentable. Bizim, bizimle çalışmak ister misiniz? Levhalar hazır beyler. Ne diyorsunuz? Benimle çalışmak ister misiniz? Genç, dinamik, presentable... Bir takım adamlara ihtiyacım ehliyeti var. Ehliyeti olan, ehliyeti olan ve şey hem hem B var de... hem A2 var, fire. O da bir avantaj <gülüyor> O da bir için. avantaj tabii. Trafik sıkıştı. Hop, benim bir yere yetiştireceksin. Atıyorum. Atla arkama. Hop, atla arkama. Baş bakın. Ya, Baş daha dur, bir, daha arkama. milletvekilliğinden başlıyorum ya. Artık milletvekilliğime garanti gözüyle bakıyorum Oktay. Sağ olasın be senin şu a ehliyetin ne işime yarayacak diyenlere en güzel cevabı verdim valla çok güzel oldu ya ben de bir rahatladım ileride şey diye de konuşursun bu hep benim sayemde seçildi nasıl oldu sen <gülüyor> falan, <gülüyor> falan filan benim niye öyle konuşmam mı değişiyor sonradan aramız sayemde. bozulmuş ben bayağı almışım ben galaksinin bayağı... başına gitmişim artık yani He. görüşemiyormuşuz ama sizin tabi şeyleriniz ben devam zaman... ediyor hukukumuz, hukukumuz devam, ediyor. devam ediyor birbirimize o zaman sen facebook'a girmişsin <gülüyor> o dönemde Birbirimize Facebook'tan mesajlar falan yapıyor. Ben de astimat hastanesine yatırılmış. Bu, bu bunun artık iler tutarı yanıyor. Astimatım çok iler. Oyu değil değil. Birbirine her şey birbirine karıştı. Her şey karıştı. Böyle tek katlı bir hastaneymiş <gülüyor> o. Bir odası varmış. Onda da bu arkadaş yatıyormuş. Duvarlarda hep harfler. Emre'in çok bu arkadaş ilgilendi. Ay. Ay. Ne oldu? Ay o yeter. kadar ıkılama maksatıyla. Ay vallahi yeter <gülüyor> yorulduk ayol. İsterseniz şarkılarla türkülerle devam edelim bir güzel Daft Punk çalacağı adın dediğin. Daft Punk, eskisini çalsak çok risk olur ya. Daft Punk'ın eskilerini daft dinleyerek Bank, büyüdük biz. Eskilerini, eskilerini, eskilerini bu da Daft Punk'ın daft, daft Punk olmadığı zamanki şarkıları. Daft Punk'ın Daft Punk olduğu zamanki şarkılarından bir tanesi. Neydi son... bu? O zaman en Daft Punk şarkısı diyebiliriz. 144 kere aynı sözün söylendiği şarkı olan Disco işte. Maybe. Disco. Around the World. Around the, the, the World. Hadi, Hadi onu dinleyelim. Bakayım. bakayım. Tamam orijinal adı. Siz bunun klibini izlediniz mi? Erano World. Erano World Çok Boy. tatlı bir klibi var bu şarkının çocuk. çocuklar. Erano World mu? Erano değil. Around. Yanlış okuluş. Evet. D ile O'yı karıştırdım gene. <gülüyor> Sözleri de çok Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Merhaba. <gülüyor> kardeş zannettiğimiz ünlüler, köşemize hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bugüne kadar pek çok insanı birbiriyle kardeş zannettik. Elbette ki ama ünlüler de bunlardan da sebine aldı. Hakan Peker, Safvet Peker, Semiremis Pekkan, Ajda Pekkan. Doğru. Sadece do zannetmek mi yoksa Gerçek yani. yok. Aslında karı koca olan da. Karı koca aslında olan. Rana Ala göz, Selçuk Ala göz, Rana Ala göz. Karı koca Onlar zannettiğimiz karı... kardeş. Karı koca zannettiğimiz kardeşler. Doğru cevap, doğrusu, vermek, doğru doğ cevap vermek, vermek zorunda mıyım? <gülüyor> zorunda mıyım doğru. Daha doğrusu kardeş zannettiğimiz karı kocalardan bahsedelim. Peki buna da bir örnek verin Oktay Bey. Ben konuyu kapatıyorum. Bir daha sor. Kardeş, Kardeş zannettiğimiz karı koca... Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe. 10 numara Ege, Ege maalesef sana puan veremiyoruz. He, Doğru cevabı o. Aslimat, Aslimat hastalarına biliyorsun bizde pozitif ayrımcılık var. <gülüyor> bizde pozitif ayrımcılık var. Eskiden valla Ali Aysun Kocatepe her şeye çıkardı. Bir kuşatası e, şarkı yarışması Beyaz değil güvercin. mi? Beyaz Güvercin. Beyaz Güvercin. Sonra her yerde karşımıza çıkardı. En son gene bir şeyde karşı karşıya gelmişler. Şişli e, Kültür Merkezi'nde falan filan müzikalite falanlı filanlı bir şey. En son işte bir beyefendiye söz vermişler işte sahneye davet etmişler konuşmasını yaparken tamam. adamcağızla Ali Aysun kardeşlere çok teşekkür. Ama zaten belli bir yaştan sonra da zaten Tabii. kardeş gibi Tabii. olunmuyor. Kardeşten de öte hatta. Ondan sonra sen oradan Öyle Mustafa Sarıgül evet koşarak gelmiş beyefendi. Bir, bir indirmiş adamı. İndirmiş. Apar topar arkaya çekmişler. Kafasını kıstırmış böyle. Orada adına. abi yapacak hareket şey biliyorsun değil mi? Kolunu açacaksın burnunu kaldıracaksın. Burnu. yandakini böyle boyunun tığlığının burnunu kaldıracaksın. O zaman ona <gülüyor> hiçbir şey yapamazsın. Konutucu onu bir kenara koy. Onu böyle, <gülüyor> <gülüyor> onu böyle burnundan geriye doğru şey yapacaksın abi. Ondan sonra hemen not verilmiş not verilmiş dediğim Nota gazetede verilmiş. not verilmiş şöyle. Not Ali Aysun Koçetebi be, 1985'ten beri evli. Bu da beyefendi en güzel en cevap güzel cevap ya. olmuş. Vallahi işte. Ee, ama bir taraftan da kardeş gibi oldu. Hapislerde de. sürünsün. Bundan sonra kendi düşünsün canım. Yargıya intikal etmiş. Bizden gitti. Yani bunu en ağır şekilde cezalandırılması lazım ya. Ben böyle bir şey artık Şimdi şey yapamam. Şimdi öyle bir şey ya işte orada heyecandan karıştırdım Kusura falan. Kusura bakma. Kusura bakmasın. Kendi vallahi. nasıl özel hayatında heyecanlanacağın zamanlarla heyecanlanmaman gereken zamanları ayırt edebiliyorsan nerede neyi söyleyeceğini de çok iyi bilmen lazım. Kusura bakma. Çünkü kaç kişiyi rencide sinirlendi, Mesela... Biraz sinirlendim. Yani Oktay'la Didem kardeştir dediğinde. Oktay'ın hem... Ee, yani bir evliliğe bir şey var orada. Halel getirmiş oluyor. Okta'yın ablasına bir şey, yani ben miyim? Ben ablası mı? Dîdem evet. ablası. E, Didem'e aynı şekilde. Bu yaştan şekilde. sonra görümcelik mi yani? Dîdem'in kardeşine aynı şekilde. Aynı Didem, şekilde. Kişi mağdur, biz de mağdur oluyoruz. Mağdur atıldık oluyor. mı? Yani ya şimdi, bugüne kadar, kadar bunlar kardeşti derde bizim yani yaptı. düğüne de geldiniz. Evet, evet, o paralar nereye gitti? Onlar nereye gitti? Biz o kadar boşuna mı geldik? Hayır, onu bırak, bir şey takmamış olsak bile düğünde durumumuz yoktu belki o zaman. Fark yoktu evet. Yani o kadar mesafede olduk. Oktay. ezikliğini hissettik bir tarafa Tabii ki ben yıllarca onun ezikliğiyle yaşıyorum ya bir de o oktay takamadım, Oktay'a takamadım küçük otlaştık küçük otuklu mi? minibüste geldiniz ya siz evet. Tabii. O, onun zaten da... huzursuzdunuz Bizim... rahatsızdınız yani biz bunun için şarkı besledik oktay Takamadım ben Takamadım ben Biz vesilemedik Takamadım ben Bu arada Program soru alıyor musun Fahim programından? Çünkü soru gelmiş dinleyicilerimizden Alıyor musun? Alıyoruz hocam Son soruları toparlayalım Program adı konusunda anlaşamadık demiş Hasan Bey burada Yani bulunduğu yerde anlaşamamışlar Bay Fahir Önç mü yoksa Bay Fahir Önç mü? Yani İngilizce Bay. İngilizce Bay mı yoksa Türkçe Mister anlamındaki ya? Türkçe Mister. olup Türkçe. Eksel aynı şeye gelmiyor mu? Yurt dışına çıktığımda Bay. Bay B Y mi yoksa B A Y? Anladım. Bay. Çocuklar ben Bay Fahiroğlu'ş diye biliyorum yani. B bugüne kadar hep B Y ama. Ben malı sözleşmeler. şey gibi. Öptüm Kıps Baydaki gibi. Yani ilk iki harfe hikayesi şu anda. Başka bir örnek vermesin. İyice <gülüyor> korkuştuk konu. Hasan Bey sizi tartışacak bir konu daha çıktı. Yani sıkılmayın diye. Ee, yani ben bugüne kadar hiç yazılı bir yerde de görmediğim için Bay Fahir oyuncu Ah senin o elini göğsüne bastıran ellerini o yumuşacık <gülüyor> ellerini. Fahir yap yap. Sponsorluğunu yap. Yapacağım. Yapacağım Oktay. Kendi yap. sponsorluğumu kendim böyle yapacağım. böyle şey yap. Iı, tasarımını yap. Şeyini yap. Ondan sonra böyle bir yani gör, ilanlarını ver, da bulgulamayın lazım. Gazetelerin. Yanlış anlamaları. Bence tam bir PR çalışması. İlanını e... yap. Sadece programı yapıyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Yani biraz çalış ya. Çünkü ben sana yardım edeyim diyeceğim ama. Bye Bye'ın öncün Şeyi gereği, formatı gereği. Maalesef. A'dan Z'ye tek kişilik <gülüyor> şey değil mi o? Tek kişilik bir ekip çalışması. Tek kişilik bir ekip çalışması olması yani lazım. Yani bunu bunu herkes biliyor. Herkes elinden geldiği kadarıyla bundan sonra Bay Fire öncü için. Yani bir de Bay Fire öncünün şöyle bir özelliği var. Sen bir gün diyeceksin. Bugüne kadar böyle sizlere seslendim ama perde arkasında kim var diye perdeyi açtığında gene sen çıkacaksın gibi. Evet. Yani hoş o da kişi. o da hoş değil mi? Bir garip olan yani ilk önce perdenin bu tarafından anons yapacaksın. Arkasına Perdenin arkasında kim var? Evet açıyoruz perdeyi. Bir Orada saniye diyeyim hemen arkaya geçeceğim. Niye açılmadı perde falan diyeyim arkaya geçip içeriden açacaksın perdeyi. Çünkü perdeyi açacak adam da olmayı yasak. Ya. O tam net anlaşılmazsa şey olmasın. <gülüyor> perdeyi açacak adam olmaması lazım abi senin programın. Tamam perdeyi açacak adam yok da yani içeriden ben böyle laps diye açtığımda. Herkes böyle şey gözlerle baktığında ne diyeceğim ben Abi orada? Abi oraya bilen zaten seni bilen gel. Beni Şu bilen zaman, bilir. Seni değil, Fahir Öncü bilen. Sen de... Ben de değilim artık biz... çünkü ben de Fahir Fire... Öncü'ye yabancıyım. Fahir Öncü artık bir insan olmaktan çıktı bir proje. Bir yani, kavram, bir biz, teori. Biz, biz bir dostumuzu kaybettik belki ama bir kavram kazandık. bir e, Bir cisim olmaktan çıkıp bir... Manaya dönüştün sen. Maddi alemden çıktın manaya mı geçtin? Bir, bir de isim soyatla ilk defa galiba değil mi? Bundan i̇lk önce Nihat'ı biliyoruz mesela. Bay Nihat kişiden, mı? <gülüyor> kişiden çıkıp Bay Nihat? kavrama girişti. Yok. <gülüyor> Seni çok sevdiğim bir yiyecek. Ne yok Ben <gülüyor> Ekmek arası olur. İçini çıkar dersin. Ne ne dönerci yol dönerci. Dönerci? Bay Nihat diye dönerci mi var Restoran galiba? değil mi ya? Yok ya dönerci. Öyle mi? Evet. Belki Allah, öbürü yani lokanta, de başka lokanta, bir şey de olabilir. Bay de bir şey de olabilir. Yani bilmiyorum ama çok taklitlerim çıktı. Hangisi yani takip edemiyorum. Yani et ürünü olduğunu biliyoruz. Pardon. Yani By Fire falan... oyuncunun dönerci olarak taklidi mi çıktı? <gülüyor> yani dönerci i̇şte olarak. Bir programı <gülüyor> taklidi. Ve de çok enteresan seneler önce çıktı. Yani. Daha By oyuncu çıkmadan taklidi çıktı. Düşün ya Yani. Yani. Çok zor tabii. Bizim yolculuğumuza çıkarken biz bu yolun bu kadar asfalt, düz, stabilize, ne olduğuna bakmadan yola çıktık. Ama bildiğim mıcır çıktı. O bizim canımızı sıkmadı mı? Sıktı elbette ki ama biz az kullanılmış olanı seçtik. Ha tamam. Hasan Bey Hasan Bey şey yapmış onu da söyleyelim de. <gülüyor> beni şu anda tek teselli eden şey saatin 9.50 olması. Ee, bay Tahmin diye program var ya Aha. oradaki bay gibi düşünmüş. Bay Tahmin, Bay Taktik de var yalnız. Hasan Bey, ben size Fahir'in telefonunu veriyorum. <gülüyor> bu konuda daha çok konuşulacağı benzer. Çünkü mesaim bitti. Bir de sıkıldım. Yani siz de direkt görüyorum. Ben bile Bay ByFahir 13'den sıkıldım. Şu anda o noktaya geçirdi yok, yok adam ben. beni. ByFahir 13'den sıkılmadım. Yani de... yani... Asimat Mesela Kaldıralım. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım deliler bastı programı. Ben dahil. Modern sabahları deliler bastı. Benimle de en çok bu arkadaş ilgilendi diyerek programı kapatalım. Fahir sana bir hedyem var bugün. Bunu vereceğim sana. Oh yeah. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. Yarın görüşürüz. Babyler Babiesi. Bugün mükemmel bir gün olacak.